hepsi veren kendinize veren kendinize veren. Bu rastların hepsi veren da var? Elhamdülillah ne bi alihada ma ve mâ terufiqlî ve acisâmi illâ vila ve kad cehâet Rusûl-u Rusînâ bihaq salimu alâ Allah صلما على طه يقلوبنا محمد الله صلّى على سيدنا محمد. صلما على سيف فالحكم للنبوه ثم يقول للناس كونوا من دون الله ولكن ولكن كونوا ربانيين الله Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Nestau'ilallahi habibal kariim. Hasantukum li hayr tayyib lati la amtaada. Ve erfa'tu ankum şurur ve la quwveti illa minallahi alali'l aziz. Şeyden medet. Allah. Teala bizlerden ne istiyor? Nasıl olmamızı istiyor? Ne yapmamızı istiyor? Nasıl kul olmamızı istiyor? Kur'an-ı bize niye indirdi? Kitapta neler buyuruluyor? Bunlar bizim meşhuriyetimiz. Kimse mağdur değil. Yarın ahirette kimse mağdur olmayacak. Hele bu zamanda ilim sebepleri çoğalmış. Bu kadar efendim, radyolar, televizyonlar, internetler, kasetler, cd'ler, şunlar bunlar, herkes bir tarafa kullanıyor. Kimisi iyiliğe kullanıyor, kimisi kötülüğe kullanıyor ama e, ilim sebepleri artmış vaziyette. İki düğmeyle, şeyle hemen ulaşıyorsun aradığın bilgiye. Bu adamın görüşleri nasıldır, bu sapık mıdır, iddia etmizlere hakkı hakkın bahsediyor. E, bu fetva doğru mudur, değil midir? Böyle bir zamandayız. Şimdi ortadan konuşuyoruz. Konuştuklarımız kayıtlar altında bu kadar hemen hemen insan. Tabi bir güven meselesi var ama <gülüyor> kim olursa olsun insan bunu araştırabilir. Açı kelimeler, ortada hadis-i şerifler, meydanda bu kadar hak zahir iken şimdi e, sapıtmanın şarkının içerisinde kalmanın, hocalamanın ne manası var? Bu iş ilimsiz olmaz, arkadaşlar. Bu iş ilimsiz olmaz. Allah'ın yolunda ilimsiz ilerlenmez. İlimden maksat dil ilmidir. Gayet, hadis ilmidir. Fıkıh, tasavvuf, hakaid ilimden Tesir, hadis, fıkıh, hakaid tasavvuf. Bu ilin ne? Şey Herkes hoca olamaz. Ama dinleyici olabilir, talebe olabilir, okuyucu olabilir, takipçi olabilir. Bundan dolayı mesulüz. <gülüyor> Şimdi siz haftada bir buraya gelmek suretiyle yine bir ders ve müzakere üzere bir meclise gelerek bir vazife ifa etmiş oluyorsunuz. Rabbim <gülüyor> tamamlasın. <gülüyor> Amin. Ama yeterli bir şey değildir. değildir. Çünkü neden biz burada bir saat, bir buçuk saat içerisinde ancak teşvik yapabiliyoruz. Teşvik yapabiliyoruz. Bunun tafsilatını size havale ediyoruz. Ya bu kadar kitaplar niye yazılıyor? Bu kadar koca tefsir, huzur, burka niye yazılıyor? Yani hepsinde bize faydalı ilimler var. Her ayetten nasibimiz var. Bunlar bize indirildi, bize lazım. Bir de maç konuşları lazım değil dizilerin rövançları lazım değil, filmlerin içerikleri lazım değil, bize oyun, eğlenceler, tiyatrolar lazım değil, biz bunlardan mesul değiliz, bize ödüğümüz zaman bunlar sorulacak değil, hünkârın geldiği zaman bunlardan hesap verecek değiliz biz. Biz Allah'ımızın ayetlerinden, Kur'an'dan mesulümüz. Kur'an aramız nasıl? Yani sadece okumak değil, tesirini okumak, manasını anlamak, amel etmek, bir de insanlara öğretme tarifi var. Ne kadar vazifemiz fazla? 24 saat bunun neresine yeter? 5 saat, 6 saat uykuya ayırsak. Taş çatlasın 8. O da tabii sabah namazı falan rastladığı vakitte. Geceler kısa olduğu vakitte 8 saat uyumazsın. Bir 8 saat uyuyan sabah kaçırır. Hadi gündüzlerin de gece kısa olduğu vakit kaybule olarak ilave yapılsa yani beş saat uyku insana yeter buyuruldu Efendim baba, alhamdülillahirrahmanirrahim. Efendi. Kalitesi sallallahu aleyhi Fakat e, tabi bazı insanın bünyesine yetmez. E, ona altı, yedi saate kadar müsaade etti. Yedi, yedi saat, haydi, haydi yetmesi lazım. Ama çok yiyen, çok su içen, çok su içen çok uyur. Dolayısıyla yine mesele yemekten geçiyor. Ondan sonra yani bunun uyudun, uyandığın abdest dağıt edemeler yani. Şimdi bunun abdesti de var, kusluğu var, şusu var, var insanın. Ve şirket var. Melek değiliz. E kalıyor on saat. Bunun sekiz saatinde dünya işine harcamak yeterlidir. Bakın bütün dünya e, ülkelerinde en fazla iş ne kadar? Sekiz saat. Ama bizim Türkiye'de dört saat. Sekiz saatin dördü çay kahve ile galiba. Mesai dört saat. Ama gitmesi yani Sekizi orada doldurur. O başka. Hep çalışmak yok. Çok kaypakla kaçamakla. Hep haram işler. Çok, çok haram. Hele ki devlet olan çok haram işler. Yani o saatin tümünü vazifede doldurması lazım. Bu arada bir huzuru konuşsa onu Allah sorar. Para alıyor çünkü o zaman iki kişinin evrağı yarına kalıyor, üç kişinin işi öbür güne kalıyor. hem kulak var ama Allah var ya Kavu hakkı var çok fena bir şey hani sekiz saat insan çalışsa bu da herkese yeter bu. zaten sekiz saatte ekmeğini kazanamayın ama on sekizde de kazanamaz <gülüyor> e ne kaldı? sekiz bu sekiz nereye kazanacak? ilim, amel, ihlas <gülüyor> namaz zikir insan talikat ders de olsa mesela en ileri derslerde de olsa 3 saati geçmez en yüksek dersler yeni dersler 1 saat ve buçuk saat ileriki dersler murakabeden sonra biraz 3 saate kadar gider zikri ayıracak namazı ayıracak ondan sonra ilni ayıracak yani zikri ayırması lazım zikirsiz olmaz Mevla huzur bulması lazım. Kimseyle konuşup görüşmemesi lazım. O saatte böyle telefon, kapı, şubu bakmaması lazım. Onu Mevla'ya ayırması lazım. Onun için de ne lazım? Gece teheccüde kalkması lazım. Şimdi sen teheccüde kalkarsan herkes uyuyor. Uyuduğu için gece dörtte seni kimse aramaz. Ama sen gündüz dörtte ders otursan kırk kişi arar. O zaman da ya telefonu sessizliğe alacağım ya da vur vur öterse seni meşgul eder. Sessizliği de aldığın zaman bütün millet telefonuna, niye bakmıyorsun telefonla ya? Herkes bir şey konuşur. Gece kalkabilmek bu işin en alasıdır. Olmadı. Sabah namazdan sonra işte ama ben işe gidiyorum erken taraf. Tamam, işten çıktıktan sonra vakit edin. Yani sekiz saatin ahirete ayırmak lazım. Bunun içinde ne var? Namazlar var, zikirler var, Kur'an tilaveti var, sohbet dinlemek var, e, efendim, ilim herkes biraz Kur'an okuma, e, ağzını düzgün kıraat yapma, efendim biraz e, tefsir, hadisler, bir şeyler okumağı, Türkçe, <gülüyor> Efendi Hazretleri buyururlar, Geçen pazar sabah bana geldi, <gülüyor> öyle ikiye kadar da kaldı, şifa dersine oradan geldik, 60'lar marifesitesinde de var, cüppelahmedunay.tv'de de var, Neşelendi, güldü, konuştuk bayağı. Kısa bir şey yapmışlar. Çok uzun kaldı. Onun sözlerini dinlesek, bize yetecek artacak. Mesela Rul Fokan tersi. 15 dakika derdi. En az 15 dakika okuyun. Her gün derdi. Mesela Kulağın Kerim'den bir düz okuyun. Olmadı yarım düz. 10 sayfa. Hiç olmazsa 5 sayfa. Varefendi Hazretleri'nin sözlerinde var. Tam sözlerini de kitap hazırlıyorum. Allah yardım ne Bir bitireceğiz inşallah. Böyle bir tam bir cilt, büyük bir cilt olacak. Ne sözler neyse. So. Onun sözleri bitmez de ya. Onun zekatı 40 Kırkta birisi topladırsak ne Ama biraz büyük lafı dinlemek lazım. Söz dinlemek lazım. Sana göre yatsızdan sonra yat. Yat saat 10 yatağa kom Saat üç da uç den sana ölçü veriyor, ama yatsı 11'e giderse onda uyuyamazsın, o başka. Ekseriyeti bu söylüyor, bizim Türkiye'de sahipler çok oy bir birileri bir kere yapıyor, milletin bütün hesabı şaşıyor, e sana diyor, ben şunları ayırıp mesela yatsından sonra e, böyle oturan, muhabbet eden, konuşan, eden falan ben bunlardan razı değilim diyor. E niye razı değil? E çünkü sahabi-i Yatsıdan çıktıkları vakitte Elbiseler zaten onlar bizim gibi böyle düğme, düğme, kas, takım bir şey yok da Yarı yolda elbiseler soyunmaya başlattılar Niye? Eve gidince elbise soyunmaya çok vakit geçmesin Hemen yapacak Niye? E 2D3'de de, de kalkacak bir de kalkan var, 2'de kalkan var E sen otur film seyredersen Haberler, replanlar, açık oturumlar ne olacak? Ne olacak? sen de televizyon açılıyorsun bütün kusur bıraktıyorsun. Ben sana uyanıksan beni dinliyorum. 10'da kalkacaksan beni mi dinle? Uyanıksan ben beni ismi bulamaz. Öbür programlardan değil. Ayet okurum, hadis okurum. Uyuyacaksan hemen yat. hemen yat. Ama o cevap di, ben 12'de de yapsam sabah namazına kalkarım, 2'de de yapsam sabah namazlarım. O zaman dinle. Ama ben şimdi dinlersem tehtülü kaçırırım, o zaman ya? Bunlar hesaptır. Ben avara gezen, boştakilere tak onları takma çalışıyorum bu tarafa. <gülüyor> Seni ne takılıyorsun bana benim her şeyime? Sen aklını erermişsin? Bu para verdim ama burada sohbet edin mi tamam. Bir sana televizyon mu Zaten seyredenler hep duyur diyorsun bir sana. Sen zikir adamsın, dermiş adamsın, ne işin var? Niye? Bir, lafları doğru anlamıyorsun her şey uzun uzun izah mı gerekir ya, akıllı sana işaret yeter. Vaktini ayıracaksın. Vaktini, vazifelerini vaktini ayıran, vakitlerini vazifelerine bölen saliktir. Salik Allah yolcusu, Allah'ın manevi yolunda yürüyen demektir. Yok efendim vazifeyi, saatimati karıştıran sefihdir. Ali Hakkır Efendi babamızın kelamıdır. Kadere sallallahü aleyhi ve sellem. Yani beincidir, hiçbir çıkmaz ondan. Bütün evriya, Allah itibar etmiştir ki söz birliği yapmıştır. Tevhüt namazına kalkmayanın kalbi ölüdür. Efendimiz aleyhisselamın sözüdür bu. Bütün evliyalar itibar etmiştir. Tevhüt kılmayan kalbi ölüdür. Yani sabah kalksa da kılsa da kalp manevi kalp çalsma. Ama sen şimdi Hoca efendi ben böyle tarikatçı değilim, hucu mucu değilim. Ben öyle çok zikip hucu de bilmem, sen bana ne diyorsan, sana ne diyorum, beş vakit namaz diyorum sana. Evvela ehli sünnete göre iman, sonra namaz diyorum E yani namaz deyince de tabi sabah namazına kalkan hele bile cemaate giderse tam bu adam hakikaten e, zahirde vazifesli yapmış olur. Ama namaz ne ister? İlim ister. İlmi e, Namaz hakkında bu kadar fıkıh meselesi var. Abdest hakkında bu kadar meselesi var. Şimdi, taharetinden, abdestinden, bu sünnet, olmayan, haberdar olmayan namazı kabul olmaz. Namazın dışındaki şartlar var, içindeki şartlar var. Bunları bilmese namazı olmaz. Tarzı var, vaatibi var, sünneti var, şahabı var, edepleri var, haramları var, mekruhları var, müşrikleri var. E, İlim işte işte ilimsiz olmaz şimdi demek istiyorum ki bu kadar mesele var iken sekiz saatte istirahat, uyku falan yemek içmek 8 de çalıştık kaldı sekiz bunu da ahirete ayırabilsek namaz, abdest şey, efendim, e, zikir ve ilim ki yetmez yani ilim hakikaten birkaç saatini alırsa günlerin bası, vakit ya ayın da evet çoluk çocukla ilgilenmek var, hanım bir hal hatır etmek var, nasılsın, iyi misin demek var zaten hanım film seyretsen bir şey demez, kitap olumsan bir şey der Kitap alsan ne bir şey yap aa sen de benim yanıma gelince kitap alıyorsun anladın mı? şarkı söylesen bir şey demiyorsun türkü dinlesen bir şey demiyorsun bilme çalıştıkça niye bir şey diyorsun? çünkü şeytanın damarları var elisâ habâyus şeytan. Kadınlar şeytanın nesibine ipleri diller. Yani ortalarıdırlar erkekleri Avlamak için, tağlamak için. Onun için bazı kadınlar derdenmiş ki kocası alim çok kitap pomuracak. Bir ay daha razıyım demiş yeter şu kitapları bıraksın. Çünkü öyle alimler var mı? Bizim rahmetli Şehit Bayram Hoca onlardan. Kabri nur olsun. Allah. O kitaptan hiç doymaz. Ve 24 saat 18 saat okuyordu. Acayip bir adam biliyorsun. Şimdi Elgâ-yâni âşbâh. İki aç doymaz. Câhîn-râil diyor mu? Câhîn-râil İlim haçı doymaz. Dünya haçı doymaz. Allah bizi ilim haçı eylesin. Amin! İlme de vakit ayrılacak. Bir de çoluk çocuğun terbiyesi var. Onlara öner var. E bir de tabii onlara bir nasıl iyi bir şey var. Bir içmek, çay içmek de var tabii. Çocuk çocuğun ayrıldığı vakitler. E, boş sayılmaz. E, bunları toparladığım vakitte filmi seyretme vakit kalıyor mu? Dizi seyretme vakit kalıyor mu? Tiyatroya vakit kalıyor mu? Açık oturuma vakit kalıyor mu? Hangisi? Bir zaruret, bir daha insanın haberleri olması lazım. O bir gazeteden haber alabilir. Ama tam da okunacak gazete, pek, kitap şey edeceğimiz pek yok ama e, radyodan da haberler arabada da dinlenebiliyor, haber saatlerinde işten çıkarken falan yani haber ihtiyacı da o şekilde görülebilir belki zaten yolda giderken dolayısıyla eğlenceye hiç vakit kalmadı hiç kalmadı bundan dolayı kimse ilimcilikten, cehaletten bilmiyordum diyerek kurtaramaz, kimseyi radyo mazur tutmaz şu anda imkanlar çoktur bu imkanları değerlendirmeyenler ahirette sopayı yiyecekler buraya gelmekle işte bunları en azından duymuş oluyorsunuz bunları bu sohbete de gelmeseniz sopa yiyeceğinizde haberiniz yok sopa yiyeceğinizden de haberiniz yok bir gideceksiniz aniden sopa yiyeceksiniz şimdi en azından hazırlıklı gidersiniz e, akıllı adam sopa yiyeceğim diye bile bile gelmiyor bu laflardan anlaşılan bundan sonra ilme vakt devamıdır. İnşallah. Şimdi nedir fazımızın adı? Kaçıncı farza geldik? 15. 35. Neymiş? 54 fazda. 35. .si, ilim tahsil etmeye çalışmak ve o ilmin muhtezasıyla yani icablarıyla, gerekçeleriyle amel etmekdir. Neymiş bu? Farz mıymış? Farz. Şimdi bunun farz olduğuna dair ayetten delil var mı? Var. Hadis-i şeriften delil var mı? Var. Şimdi o delilleri okuyalım inşallah. Bakalım kitapları da bulduk ama vakit bulabilecek miyiz? <gülüyor> bu çok kıymetli bir kitaptır. Size bundan dersler yapıyorum da. İlmi, İhya Uyumiddi'nin özeti gibidir. Bunu yazan zat Habib Zeyn Hazretleri Medine-i duruyor. Evli Allah'tandır ve şehitlerden de, sallallahu aleyhi torunlarındandır. Türkiye'ye hiç daha gelmedi. İnşallah telefon ettiler. Birkaç haftaya gelecek inşallah. Ben de Allah nasip ederse Cumartesi gideceğim. Mekke'ye mükerremeye. İnşallah e, hafta içinde döneceğiz, yarın akşam sohbet var flaşta, sonra ben de ondan görüşeceğiz. İnşallah onun da gelmesiyle bir tertip yapacağız buraya ziyaret için. Bakalım inşallah fırsatı olursa bir adada bir sohbet yapar size inşallah. i̇nşallah. Yani büyük bir velidir, alimdir Habib Zeyn Hazretleri. Bu eser ondandır, ondan çok da istifade ettik yani burada çok ders yapıyorum ben bu kitaptan dilimle ilgili meselelerde allah Teala bizi ilimsiz bırakmasın, alimsiz bırakmasın. Evet. Buradan el yazısından bize hediye etmiş bu kitabı. Bende bir var vardı birkaç tane ama bunu kaybetmeyelim demek ki mübarek. El yazısı da var bunda. Şimdi benim ilmin önemi, ilmin e, farziyeti, öğrenmenin farz oluşu hakkında alet-i kerime nedir? Estaizu billahi, Rabbimiz مَا جَانَ Hiçbir insan için, beşer için cahiz olmadı. Uygun ve olmalı olmadı. اَحِمْتِيَ اللّٰهُ كِتَابُ Allah'ıma kitap versin. Yani bir peygamber, Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem, Muşa aleyhisselam gibi, İşa aleyhisselam gibi, Allah ona kitap versin, vel hükme hüküm versin, yani fıkıh helal haram bilgisi versin. Ve nübüvvete peygamberlik versin yani verdiği kul ثُمَّ يَقُولَ لِنَّا sonra o kalkıp insanlara desin. Ne desin? كُنْ Allah Allah bırakın benim kullarım olun desin. Böyle bir şey olmamıştır. Böyle. Yani hiçbir peygamber ne yapmaz? kendine insanları taptırmaz. Bütün peygamberler için geldi? İnsanları şirkten kurtarıp Allah'a ibadete davet için geldi. Peygamberler ne yapmazlar? Asla ve böyle insanları kendilerine, ibadete davet etmezler. Bu tabi nereden e, geldi, nereden icap etti bu ı Kerime'nin bu bölümü denirse, onda tefsirde e, Gazi Beyzabi, Gazi'nin tefsirde, Necran e, Suudi Arabistan'dadır şimdi orası da, oradan bir heyet geldi, Hristiyanlar oranı meşhur. Medine-i etrafında da Yahudiler var, bunlar toplandı Efendimiz sallallahu aleyhi ve yanına geldi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları İslam'a davet etti. ''Ebu Râfî Kurazî'' birisi Yahudilerden olabilir. Dedi, ''Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.'' Hristiyanlar, Meryem oğlu İsa'ya taptıkları gibi ''Sen de istiyorsun, biz sana tapalım.'' Değil mi? Böyle bir laf etti. da Seyyid adında lakabı dense bir Nasani Hristiyan vardı. O da bu lafa şaşırdı. Yahudi oraya bir şüphe soktu. O Hristiyan da dedi, ''Hakikaten bunu mu istiyorsun sen, falan? kafası. Rasulullah buydu sallallahu aleyhi ve sellem me'azallahine abide gayri allah. Allah'tan başkasına tapmaktan Allah'a sığdırız. Eve'ne'korum ve ibadeti gayri. Allah'tan başkasına ibadeti emretmekten de Allah'a sığdırız. Ne halike ba'a sezihibe. Allah beni şirkle göndermedi. Bana bak. Başkasına ibadeti emretmedi. Ben ancak ona iman ettim, ona ibadet ediyorum. Sizi de İslam'a çağırıyorum. İslam nedir? Allah'a ibadeti. etti. E tabi ki adam şimdi sen diyorsun ki içki içmeyin, kumar oynamayın, zina etmeyin, faiz etmeyin, yalan demeyin, işte altın, erkekler altın takmayın, kadınlar çıplak etmeyin, şu durur olur. Ne olacak bu sefer? E sen burada kendi kafana göre kendi isteklerini bile e, ediyorsun. Onun için biz sana ibadet etmiş oluyoruz. Zannedebilirle Halbukiye Rasulullah sallallahu aleyhi ve kelimelerle, Kur'an olarak bize getirdikleriyle, hadis-i şerif olarak bildirdikleri arasında fark var mı? Yok. E şimdi bile birisi kalksa ki var yani öyle ilahiyatçı hocalar var, ne diyorlar? Peygamberin diyorlar bir şeyi helal etmeye, haram etmeye ne etkisi var? Bunu diyorlar açıkça. Halbukiye etkisi var mı? Ama Allah-u Teala ona o yetkiyi vermiş. inne حَرَّمَا رَسُولُ اللّٰهِ بِسْمِمَا حَرَّمَ اللّٰهِ Benim haram dediğim diyor, Allah'ın haram dediği gibidir. Sakal tıraşını haram dedi. Dersen, bunu Kur'an'da ayet arama halizum var mı? Altın takmak erkeklere haram. Kur'an'da ayet yok, ayet arama halizum var. Ona bakarsan, namazı nefes, yatsının farzı dört nefes, Kur'an'da var. Zekat 40'ta bir Kuranda var Kuranda ne var? Ne yurttular Rasulü Fakatatı Aleyhi Allah Peygamberle itaat eden Allah itaat etmiştir. Bit. Genel yetki. Ve ma terkul rasulü ve hulû. Peygamberin ne verdiyse onu alır. Ve ma ane halbun Neden sakındındıysa onu bırakır. Genel yetki. Allah ile Peygamberlerin arasını ayırmak isteyenler. Nûm'nü bi ba'nla münet bulu bi ba'n. Bazısına inandınız, bazısını inkar ederiz diyenler Ayetleri kabul ederim hadisleri etmem Kur'an beni bağlar, sünnet beni bağlamaz diyenler <gülüyor> Onlar hakiki katıksız kafirler Ayet bu! Allah ile Peygamberin arasını açmak ne demek bu işte Üstü bile Allah'ın ayetlerini de bölüyor Şu ayete inanırım, bu ayete inanmam bu onun cavur olduğunu herkes anlıyor. Ama bu hadisleri inkar edenlere biraz ne cavur olduklarını bile daha hemen henüz anlamadı. Esas bir inkarlar o hadislerin inkar Kur'an'ı inkar edenin, Kur'an'da bir hadis inkar edenin zaten ne olduğunu herkes biliyor. Ama hadisleri inkar edenlerde daha büyük sıkıntı var. Çünkü milleti kafasına şüphe sokuyor. Ben peygamberden duysam inanırım da, peygamberden ben duymadım. E şimdi Bukhari ne yazıyor? Bukhari 200 sene sonra gelmiş. Bukhari ondan duymuş, ondan duymuş, ondan duymuş. Ho oh, oh, oh. Arada kim bilir neler girdi diyor. İşte bu kafayı karıştıranlar var ya. Bunlar Kur'an'ı inkar edenlerden beter. Çünkü daha tehlikeçi var. Hiçbir peygamber Allah ona kitap verecek, hüküm verecek, hikmet verecek, cümrün verecek, verecek, sonra da kalkıp da Allah bırakın bana kul olun der mi? Demez Allah buyuruyor. Hiçbir peygamber yapmadı. Ya? Evet. Ve lakin, lakin bütün peygamberler yani dünya kuruldu kurulalı 124 bin bir vaat 224 bin bir vaat sayısını ancak Allah'ın bilir. O bana fazla. Hepsi dediler. Ne dediler? Kûnû ey kullar. Bütün peygamberlerin yani ortak tercihi. Ey kullar olun. Ne olun? Rabbaniyine. Rabbani kullar olun. Bak Kur'an kendi geçiyormuş. Rabbani ne demek? Biz, biz de i̇mam Rabbani Rabbani'yi biliyoruz. Rabbani, Rabb'e bağlı. Allah'a mensup atan demek. Allah'a da bu demek. E İmam Rabbani niçin o ismi Tam Allah'a oldu da olduğu E biz tabi şimdi bu adı Rabbani olmakla bu işler, yani sadece ismini Rabbani taksan Rabbani olamazsın. Bir tane vardı. Babası da çok eski şehirlerden Sofi'de de bir adam idi. Oğlunun oğlun adı Rabbani'ydi, eski o ölmüştür şimdi. Ee, babasının müritleri var, ee, beyaz beyaz sakallı, sarıklı. Onların da hemen hemen nesli tükendi bu Fatih'te çok onlardan vardı. Şimdi pek kalmadı, belki bir iki tane vardır sağ olanlar. Burada da gelirlerdi bizim eskiden 15-20 sene evvel. Hursit efendi onlardan da Allah rahmet eylesin ilk başta sonra efendi hazretlerine geldi. Yani Hursit efendi temiz adam, saf adam, Allah, ağlar, sızlar, Allah dostu o şey efendiyi tanımamış, Şey efendi vefatından sonra gelmiş Oğlu da adı Rabbani diyelim o da bunlara işte bina yaptırıyorlar, tekke yapacağız, sürü yapacağız bunlar mürüt olmuşlar, taş taşıyorlar, toprak, dolu taşıyorlar, falan felan bir de bakıp gidiyor menkacına yaptırıyormuş. <gülüyor> adamlar bir anlatılan, kimisi dedi ki şeyhimizin oğludur kazuno mazuno ne yaparsa yaparız dediler <gülüyor> dediler ki onu böyle şey kazuno yahu dediler ayrıldılar Allah <gülüyor> hücudan sakallı adamlar hepsi bu işte de ayrılanlardan oluyor ama tabii. yani demek ki hattane olmakla bu işler olmaz sonra bu işte bende istihare yaptı Mamre Hazretleri'nden ders alayım mı, mi? mı? Çünkü oradan ders almış. Hiç de daha gelmemişti. Efendiyi görmemiş falan, İsmini duymuş. O şekilde e, çok ihlaslıydı ama. Allah atalım Sabah kadar Allah zikir yapar. Şimdi öyle adam daha görmedim. Şu anda yok. İstihara yaptım derdi. Bir de baktım İsmail Hattim, minaresinden bağırıyorlar. Dursun oğlu Hurşit Kukut bu tarafa. <gülüyor> kukut söyledi, turşu oğlu hursut kukut bu tarafa demiş yer. Gece kalktım dedi tehcitte, dar isteyerek kaçırmas hiç. Hemen dedi İsmailen yolunu tuttum, tam geldim camdan girdim İsmaila İsmailen di Şeyhül İslam'ın mezarlarının önünde fatih okurken bir de baktım efendim tevendiy geldi. Üç selam alıp selen müstakb iş edemeden dedi ki senin dedi fitilin hazırlanmış bir kibrit çakması var. <gülüyor> Hazretleri evet Hazretleri mübarek. Evet. Keramat için. Adam kimsin, nesin? Sorma. Sen hazır geldin demiş bir Bir çaktık mı sana bir kilidin tamam mı? Ama adamlar yani mürşit bulacağız diye canları çıktı ya. Aylar yol giden ne oldu? Yıllar önce mürşit arayan ne oldu? Bir ya. Allah tosul bulayım da icazam bedeyim diye. Bu iş bu ilim tahsili için Allah yolunu bulmak için erenlere varmak için millet ne zahmetlere katlandı. Şükrede nazrettin. Hamd olsun elhamdülillah. Ne nimet. Tabii belki biz biz daha çok nimete kavuştuk. Şimdi biraz e, yaşlandığı için biraz da yanına yanaşma meselesi şimdi daha zor oluyor. O vakit herkes etkileniyordu tek tek. Kan hanımı'nın, Kızıl'ın adamın oğluyla herkese ilgileniyor. Okusunlar, geri kastetsinler, çarşaf giysinler, namaza başlasınlar, sakal bıraksınlar, tek de <gülüyor> bir kadın çarşaf giyiceğine gülsem kuşçaya giderim derdi. Yani ona bahsetmek için. Öhne bırakacağım. O kadar aradım. Rabbim, Tarafımızdan hayırlanmış hayırlanmı da Amin. Derecesine âli eylesin. Amin. Tekfetleceliyse. Amin. Amin. Çok hizmet. Bizim şu anda hizmetler mi, onun hizmetleri. Rabbani olur. Bütün peygamberler ne demişler? Bizi, bize, bize tatmayın. Ama bize tatmayın demek, bizi adam yerine koymayın demek mi? Haşa. Peygamberle hırmet var mı? <gülüyor> var. Tazın var mı? Saygı var mı? Var. Evliyaya, alimlere hürmet var mı? Var. E bu hürmet, tazim, elini öpmek, ayağını öpmek, <gülüyor> bu ona tatlar mıdır? Hâşim. Ne yapıyorsam? Sahab-ı Ekrem, Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellemiz. Elini öpüyorlar mı? Öpüyorlar. Dizlerini öpüyorlardı, ayaklarını <gülüyor> öpüyorlardı. Bu kadar sayı var. Gittik elini döktük, ayağını döktük diyorlar. Yani alimlerin, velilerin de pekhamberlerin varisleri olmaları haçebiyle ellerini de öpülüyor, ayakları da öpülüyor. O sünnette var. Asla sünnetin muhalif değil. Ayak bile var. Dizler de var, ayaklar da var. Ama bu tatmak bu mu? Hiç Tatmak ibadet. Hürmet başka, ibadet başka. Bunları birbirinden ayırmak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi. Ya Resulallah Esselamu Aleyküm diyoruz. Birbirimize selam veriyoruz. Sana da Esselamu Aleyküm diyoruz. Yani biraz senin bir farkın olması gerekmez mi yani? Herkese selam verildiği gibi sana da selam vermek yeter mi? Müsaade etseniz de biz size secde Hangi Halbuki secde etme secde etmekle ibadet anlamına gelir mi? O da gelmez. Aslında secde ibadet anlamına gelir mi? Gelmez. Ama bizim bu şeriatımızda yasaklandı. Yoksa mesela Adem Aleyhisselam melekler Adem Aleyhisselam'a secde etti mi? Kur'an-ı Kerim'de üst güdüğüyle e secde buyruluyor mu? Buyruluyor. E melekler kafir mi oldu şimdi? Heh. Demek ki orada Adem'e secde edin ne demek? Adem kıbleniz olsun kâbe gibi. Ona doğru Allah'a secde edin. Ama onun da sizin kıbleniz olması da onun bir şerefini gösteriyor. Dolayısıyla Secde-i Tehiyye Selamlama Secdesi yani padişahların önünde falan böyle yaparlar. Muhammed Rabbani Hazretleri buna çok itiraz ediyor. Ve e, o kendi zamandaki şahlar da e, onun padişahın yanına gelince işte eğilmeyeceğini, secde etmeyeceğini duydukları için onu imtihan ettiler, işte çok tehdit ettiler falan. Taahhüt vermedi mübarek. Yani ben eğilmem dedi, secde etmem. Ama şimdi bir var ibadet secdesi, bir var tehye secdesi. Tehye ne demek? Selamlama. Ama hadis-i sebzelerin yoktur. لَا اَمَّلِي لَا حَدِنًا يَسْتُّ الْاَحَبْ Kimsenin kimseye seyde etmesi cehac değil. لَا اَمَرْتُ لَا حَدِنًا يَسْتُّ الْاَحَبْ لَا اَمَرْتُ لَا Birinin birine seyde etmesini emredecek olsaydı, kadınlara emrederdim ki kocanıza secde edelim. Yani erkeğin kadın üzerindeki hakkını anlatmak için misal olarak söyleniyordu. Dolayısıyla, Cahet idâvetiyle ile musazil eten tevşî ile-i tem alâ şâhûn bilâk öde. Kaside-i bürde de İmam Husîr'in buyurduğu üzer. Kaç kere ağaçları çağırdığı zaman kazay acet yapacağında etraf açık, ağaçları çağırdığı zaman ne oldu ağaçlar? Mucize kitaplarında, delâhî kitaplarında bunlar yazıyor bu rivayetler. Secde ederek ayaklar, ağaçlar, ayakları yok, gövdelerin üzerine sürünerek ağaç yaptığı yere secde ederek geldi. E Derel gelmiş şikayete, ben size anlatmıştım burada mucizelerden, durum etmük asil desin şehrinde var bunlar, kaynakları da orada var. Behkînin delâlün übüvesiyle seninle, bunun aynı delâlün übüvesiyle seninle bu gibi şeyler var. Bunlar sahih kaynaklar. E Derel geldi şikayette. Dediler Ya Allah, hayvanlar sonra şikayet ediyor, aslan sonra şikayet ediyor. E bırak da biz akıllı insanlarız. Niye şikayet mi biz için bu tapmak manasında değil hürmet manasında ama yine de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne yapmadı? buna izin vermiyor yani hürmeten de olsa yanlış anlaşılır, yarın bugün milletin birbirine tapmasına döner iş onun için bu e, şeye kapı açma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kişinin sadece selam vermekte yetinelim mi? müsaade etmez misin sana seyredersin? teklifine karşı ne buyurdu? La olmaz. Ve la tinek rmû nebi kıymet verin. Secde etmeyin ama hürmet edin. Tasım edin. Değer verin. Değer vermek ibadet değil ki. Hürmet etmek. Mesela yanında sesli konuşulur mu? Ee, ne buyurdu? Gelip de mübarek odaların etrafında bağırıp çağıranlara ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İşte çık gel hadi işimiz var sende bir şey görüşeceğiz diye bağırıyorlar gelmişler. Bedeviler. Efendim sallallahu sen kuşluk saati biraz istirahat ediyor. Yeni Müslüman olmuş Bedevi kabileleri gelmişler bağırıyorlar. İnne lezine illa yuh ekemiyye odaların arkasından sana sesli bağıranlar ekferullâ yakilûn onların çoğusu anlamıyorlar. Yani bir kısmı bile bile yapıyor mu kavruk. Ama çoğu, hazır. Hazır çıkarlar. Velalem sabır de. Onlar sabretmeleri lazım. Sen çıkana kadar beklemeleri lazım. O zaman onlar hiç olur? Yoksa onlar kötü olur. Bir kere Hazreti Ebubekirümel Hazretullahue Teala efendimizin huzurunda sallallahu aleyhi ve sellem biraz seslerini yüksektiler. Biraz yani bir yere vali tayin edilecek, ya bu beni ısıttık radıyallahu işte şu olsun dedi, ya Hz. Ömer bu, bunu gönderelim, efendim Musa M.A. onlar vezirleriydi, müsteşarlarıydı İkisinden fikir sordu, biri öyle dedi, biri öyle dedi falan. o arada biri birine ya sen hep benim kersimi dersin gibi bir sesli konuşma ol onların birbirine sen de benim kersime konuşuyorsun demeleri sorun değilde, çünkü onlar Birbirine yakın ayardaylar, o o kadar nazlar olur. Ama seslerini yükseltmeleri, yani yüksek seslerden sular verince yanda bu olmaz. Ne durdu ateşe? Ya ibre dilanu la değil ve ne dilanu filutakum ve allahimum rahiim. Ya ibre dilanu. Eyna muskulah? La benim peygamberim konuşurken siz de konuşurken onun yanında seslerinizi onun sesinin üstüne çıkartmayın. Seviye olan, seviye kontrol. Ve la tajhulu bilkoli kejharibagvakumibas birbiriniz sesli konuştuğunuz gibi ona sesli bağırtılı gürültülü konuşmayın. Entabata amalukun nedüladi sorun. Hiç farkında bile olmazsınız. Bütün sevaplarınız, amelleriniz, hayırlarınız, iyilikleriniz, cihatlarınız, gazalarınız, haçlarınız, ömreleriniz, sivri de mahvolur. Peki de bak. Edebsizlik kolay mı şey? Ne lezine hubbune asfatev inne vesulillahi ula iken lezine tehalallah huyudu Benim peygamberimin yanında konuşurken kısık sesle konuşanlar, işte onlar Allah'ın kalplerini takva için seçip ayırdığı özel kullardır. Onlar çok büyük malzeler var. Büyük bir kehabatlar var. Ondan sonra Ebûl Bekir ile Hümer Maddiyallâhu Teâlâ inhumâ Hiç acaba sesli konuştular mı? Hayatları boyunca Fıs fıs fıs sallallahu aleyhi ve sellem derdi ki biraz sesini yüksek duyayım biraz arttırıyorum. Yine Efendimiz dersek ki biraz sesli konuşan o kadar. Ölünceye kadar fısıltıyla konuştular. fısıltı. Böyle bir ömer gibi olursa makamın bazı yalanlara, onların hali başka. Bazı böyle oluyormuş. Işte. Ha peygamberize değer verin. Bu şimdi bu saygı ibadet değil ki. Saygı var. Allah Teala saygı istiyor. La takaludu'a resulü beynekum. Kedua ibadukum bazı. Bu da Nur suresinde olacak. Sakın. Birbirinize çağırtığınız gibi Ahmet, Mehmet benim peygamberime öyle çağırmayın. Öyle ya Muhammed, öyle ismiyle falan diye. Ya Rasûlallah! Ey Allah'ın eti, ya Nebiye Allah! Ey Allah'ın peygamberi, ya hayra helk illa! Ey yaratıklarına ya hayrasın! Öyle Adıyla falan olma! Edeb var, peygamberine değer verin. Ve'ariful hakka l'ehli, ehlinin hakkını takdir edin. Âlimse bak illet peygamber olması şart değil veliyse tanzim edin alimse değer verin hafız kuran ezbere bülüyor hürmet edin ziyade tanzim eyle fıkıhçı alimlere tersir hadis bilenlere hafız olanlara hamili kuran olanlara hiç arapça bilmese sırf hafız bile olsa ne yapın son derece hürmet ederseniz kurtulursunuz resulullah sallallahu aleyhi ve Uğut'ta 70 kişi şehit olduğu vakitte her kefen yetmiyor. Bazı birkaç kişiyi bir mezara koydular. Hangisini öne koyacağız? Hangisi daha fazla ayet ezbere biliyorsa onu öne koyun. Mezarda bir ayet fazla bileni öne koyun. İlla hafız olması da şart değil. Ezberi fazla olsa öne. Ehlini için hakk teslim edin. Değerlerini takdir edin. Halen. <gülüyor> Allah'tan gayrı ne etmek caiz değildir. Ama hakkını herkesin ve Hürmet yapın. Saygınızı gösterin. Ve alimen Bir alime ikram etse yani değer verse 70 peğambere değer vermiş olur. Bu ilmin hürmet edici onun için hiçbir bir peygamber, hiç veli, hiçbir alim kimseye Allah bırak, bana tap, bana kulluk et, beni dinle demez. Lakin ne der? كُنُوا رَبْبَانِيِّينَ Rabbani, Rabbani kullar olun, Rabbe bağlı kullar olun, Allah adamı olun der. Dedi mi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem? Dedim. Duyurdun mu canım o? Duyurdum. Şimdi bunun yolu ne? dikkat esas sadete gelelim Rabbani kullar ol. ama neyle bima kündüm <gülüyor> tuallimunel kitab Kur'an'ı öğretmekte olmanız sebebiyle Kur'an'ı öğretmek halbuki öğrenmek mi öğretmek mi mü? öğrenmek önce insan öğrenmeden öğretemez ama allah Teala burada ne yapmış? Öğretmeyi öğrenmekten öne almış. Neden? Ben öğreneni takdir ediyorum, şey olmam ama öğreteni daha çok seviyorum Men, alim, kendisi Allah'ın dinini öğrenirse, ve amile, amel ederse bildiğini takdir eder, ve halleme, bir de insanlara da Allah'ın dinini öğretirse, فَدَٰلِكَ يُدْعَىٰنَ fi فِي مَلِكُ جِسْسَوَىٰهِ Göklerin manevi alemlerinde bütün melekler katında o adam Allah'ın büyük kulu olarak kayıtlara geçer. Sen adama dünyada adam yerine koymazsın, değer vermezsin belki ama gökte bütün melekler az olsa büyük adam görürler. Onun için yer yeryüzünde sana ne demişler, ne dememişler. Hiç E Ebu Zerhıfari Hazretleri ne oldu ya Allah'ım? çok böyle eline geçenleri daltan aza kanaat eden zahidi, zahibi malsı sok etmeyen Rasulullah sallallahu aleyhi ve e, Cebrail sellem bir kere geldiğinde Ebu Zer'in duası söylüyor. Dualarım kitabımda var. Çok daha acayip dua. On şey istiyorum. Her gün Allah'tan on şey istiyor. Ebu Zer. Bu duayı çok beğeniyoruz. Allah çok beğeniyor. Şebi Aleyhisselk'e karşı söylüyor. Rasulullah sallallahu aleyhisselk'e bazen size bu seri tanıyor musunuz? De. <gülüyor> dedi. innehu le'arrafu minu, fi, fi, minu filaz innehu fissema le'arrafu minu filaz yerde tanındığından fazla göklerde tanınıyor. diye. Anladın mı? Dünyada insanların itibarı önemli değil. Rabbani oğlum. Kitabı öğretirseniz, Kur'an'ı öğretirseniz ve bir maddülükten Rus'un Tabii ki onun da yolu ders okumaktan geçer. Ders okursanız, ilim okursanız, hıkı okursanız, e, müzakere yaparsanız, ilim meclislerine giderseniz, katılırsanız, oturursanız işte ders okumak ve öğrenmek bir de kitabı öğretmeniz sayesinde Rabbani olur. Şimdi Rabbani olmak emredildi mi bize? Allah'ın emri farz mı? Fark. Her emir farz olmaz. Mesela cumadan sonra diyor, çıkın rızkınızı arayın. Ben çıkmayacağım, git diye kadar Kur'an okuyacağım. Olmaz ayet var. Cuma bitir, amca durmak çağrı değil. Çık dışarı, denir adamın. Temmez. Oradaki emir, Fela Kavaz-ı Cuma'yı bitirdiğiniz zaman, Fetteş-i Olgunar, Serbesttir, İsterseniz dükkanınıza gidin. Çünkü neden? Cuma saati, e, ticaret alışveriş haram olduğu için adam şimdi ne zaman bitecek bu iş diye düşünür. Mevla böyle diyor namaz bitti mi serbest git mükemmel diyor. Ama bu emir değil ibaha serbestlik mi? her emir vücut için olmaz. Bu ayetteki emir nedir? Vücud içindir. Ne demek vücut? Gerekliliğini bildiriyor. Rabbani olur. Bana bağlı olur. Allah'a bağlı olmak müsahab olur mu? Allah'a bağlı olmak farz. Peki Allah'a bağlı olmanın yolu ne diyor? Kitabı öğreneceksiniz, öğreteceksiniz. Ne oldu şimdi öğrenip öğretmek? Okuyup okutmak, ilim tahsil edip talim etmek ne oldu? Farz. 35. var neymiş? İlim. i̇lim tahsil edip, amel edip öğretme. Gel bakalım bizim ne kadar bir iş çıktı bugün. Başımıza Hoca Efendi biz böyle zevkine geliyorduk dinliyorduk ara sonra gülüyorduk eğleniyorduk, muhabbete takılıyorduk burda e şimdi sen bu ucu farz edin ya ben sahte ucu uşu farz bu farzı ucu. Bu bundan sonra çıktıktan sonraki bir fazla burda bir saat muhabbet ediyoruz esas fark çıktıktan sonra şimdi eve gideceğiz hanım yatsıyı kırdı Oğlum oğlun kırdı mı kızın yatsıya kırdı mı abdest almayı biliyor mu kursuyu biliyor mu Hele haram biliyor mu? Şey biliyor. Musun? öğrenip öğreterek Rabbani kullar olun. İlim öğreten hazret. Çok tabii Allah'ın Rabb'inin acayip hikmetleri öğretmeyi de ön almış. Şimdi hadis-i şerif var mıdır? İlim öğrenip öğretmenin farz olduğuna dair. Vardır. Ben size de okuyorum bir hadis okuyordum. Ne diyor hadis ette? ilmi meşhur bir hadis. <gülüyor> i̇lim tahsil etmek nedir? Ferizatün fark tarz, farkdır. <gülüyor> Kime farkdır? <gülüyor> <gülüyor> Ala külli Müslimin ve müslümin. Her müslüman erkek ve her müslüman kadının ilim öğrenmesi Neymiş? Farzlı. Şimdi burada hangi Hangileri? Yani dersek ki sosyal bilgiler. Bu her Müslümana farz olur. Coğrafya. Okay. Farz olur mu? Matematik. Farz olur mu? Efendim, fizik, kimya, هندse, farz olur mu? Felsefe. o ben Kaç mantık işi mantığa bulmak vahiyden uzaklaşmaktır farz olur mu? Olmaz. doktorluk farz mı? Değil. herkese, herkese var mı? Değil, değil. herkese farz değil ama diyor ki ilim etmek her müslüman erkeğe katılan farz o zaman hangi ilim? hangi ilim biliyor musun? ilmi hal ilmi hal ne demek biliyor musun? Sana gereken demek. Sana gereken ne? İki şey. İnançta üstünde sünnete göre nelere inanman gerekiyor? Allah'ın isimleri, sıfatlar hakkında. İnanman gereken meseleler, iman şartları, İslam şartları. Bunları bilmen farz. Bizim itikat risalesi var o itikat risalesi ezbere bilmen gerek. Ezbere. Soru cevaplı. Ben diyorum bundan cevap ver kız vermeyin çünkü ben çok kısa kaldım ondan aşağısı kurtarmaz o kadar bir şey bilmeyen nasıl olacak yani kızın istemel gelmiş adama soruyorsun sıra köprüsü var mıdır mizan nedir adam böyle suratıma bakıyor ne sıfat ne mizan ya <gülüyor> Allah'ın sıfatlarını say zatı sıfatları şükürci sıfat neyden sayacak Allah teala nasıldır? Allah bana bir tarif et. Böyle bakıyor. Bu insana şimdi yarın bugün deseler Allah'ın çocuğu var inanır? Allah baba desen inanır? Allah köptedi sen inanır? E bilmiyor bir şey. Ona göre kızlar ver, nasıl edecek? İtikat ilmi yani. Neye inanacağını bilecek bir de bak? En kısasında eli Sünnet'e göre. Ondan sonra. İman i nedir? E, İslam'ın şartları imanın şartları itikat. İslam'ın şartları amel. Anlatabiliyor muyum? İman şartlarında ne yok? Böyle gidip de abdesthaneye abdest almak, iyilik hükû yapmak yok. İman nedir? Allah'a, meleklere, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret, cünnetine, kendisine, kadere, inanmak. Bu inanmakla bir hareket var mı? Böyle elgi kaldırman falan lazım mı bir şey? Yok. Oturduğun yerde felç olsan bile iman edersin akıl lazım. Aklı olmayanın imanı olmaz. Yani delilere bir iman sorunmaz. Müsmesur değil. Kimi bir aklı olan herkes ve hem elini ayağını kıpırdatamasa bile inanabilir mi? İnanır. İman. Bu inanç tarafıdır. İtikam. Ondan sonraki nedir? İslam şartları amel. Namaz, hareket namazı oluş bir faaliyetin olur. Harf onan kese. Zeka gövredir. Şartlarına aiz olanlar için. Demek İslam şartları amel tarafıdır. Bunları bilmek. Bu kadar bir şey bilmek. Yani namaz nasıl kılınır? Namaz nasıl kılınır? Abdest kılınmaz. Abdest nasıl aldınır? Değil. İşte dört tane uzvunu yıkamadan abdest yani Tanrı olarak konuşacak olursak olmaz. İşte bu. Oruç nasıl bozulur? Yani bir şey gelsen orucun bozulur. Sen şimdi istediğin yata niyet et. Bir şey yediği zaman bozulduğunu bilmezsen Sen orucu. Olmaz yani. İlme hal. Bunu ne bozar? Bunları öğrenmek her Müslümanın malım diyene fatih. Bir hadis-i şerif var meşhur. İlim ilim Çin'de de olsa arayın. Bu mu? Ne ilmi? Ne ilmi? Hocam benim burada fazlılık var. Gidiyorum Çin'den mal alıyorum, getiriyorum. Orada ucuz malların ürünü öğreniyorum. de diyor Çin'de de olsa gidin. Çin'de de olsa gidin de malzeme alın demiyor mi? İlim, ilim. İlim Çin'de de olsa niye söylüyor biliyor musun? Çin mi? O zaman en uzak yer Mekke'ye O en uzak yerde bile olsa. Yani burada iman şartlarını size anlatacak bir adam olmasa İslam şartlarını, farzları, vacipleri, zorunlu olduğunuz vazifeleri size öğretecek bir alim kalmasa bir bölgede, dünyanın en ucran köşesinde olsa bu ilmin sahipleri Allah Rasulü farz ediyor, oraya kadar gidip, yani ele ayak o ilmi alması şarttır. Şimdi peki, ilim ayağına gelmiş, kulağına gelmiş, radyodan düğmeyi çevirmene bağlı, bu kadar kolay bir imkanla bu kadar ayet hadis duyulurken duyurulurken ya buna da kulak çıkayıp da bir de aynı saatte maça çarptı haça çarptı yok filme çarptı diyerek sen eğlenceleri Allah'ın dininin ilmine tercih edersen ne benim malısın sen? nasıl bir sen? şu anda farz ilimler biz 54 dört farz diyor elli farz adı üstünde kitabın 54 tane farz var bu farkları okuyoruz burada. Bu fark ilmi okurken bundan üstün ne var ki sen bunu dinlemeyeceksin. Bütün peygamberler bize şu hikmeti öğretme erken ey Allah'ın kulları Rabb'e bağlı olun. Rabbinize bağlı olun. Şeytanların elbise irtibatı kesin. Allah'a ortak koşmayın. Rabbinize iltibat kurun. Ona ibadet edin. Ama nasıl olacak bu? İşte işin başı, suyun başı öğrenmek ve öğretmek demek. Ben Allah'a çok bağlı adamım demekten olmuyor. İlimsiz Allah'a bağlanmaz. İlimsiz, cahilce ibadet olmaz. Nedir Hz. Ali Efendimiz? Kasano zahri sınıfan. İki sınıf insan belimi kırdı gün. Efendim Hazretleri de bu sözü okurlar çok daha çocuklukta kendisinden düğmüştü bu. İki sınıf bir insan sırtımı belimi kırdı. Bununla savaş edemez. Birisi, Âlimuz mütehetti gün. alim fakat haramları alenen işliyor. Yani milletin ortasında açıkça haram işliyor. Bu sırada alim yapınca da bütün millet ne diyor? Ya Yahu diyor, bu demek ceha istiyor. Hani geçen de bilmez de, aldı şarkıcının biri, bir ilahiyatçıyı yanına horona kaldırdı, bir horona ettiler, ondan sonra dedi hadi birisi çıksın da horona biter, günah desin bakalım. Yani bu ilahiyatçıyı da horona oynattım ya diyor ya. Sanki, efendim, e, ilahiyatçı olmakla, hoca olmakla atan güdaş demez mi? İşleyebilir. Ama milletin ortasında oynarsam ekranda işte oradan bile tetba çıkar. Geçen dedim ya dayanamıyorsan evde oyna yani bazı adam dayanamaz ben bir bir zıplayıncene zıpla al al bir ip oyna bir şeyler <gülüyor> ya hareket faaliyet fazla geliyorsan hiperaktif sende yani ya oyna bir şey değil. ama gidip de milletin öde oynamayız hocam dağımsın adam diyecek ki bu cahil oluyor iki sınıf diyor belimi kırdı adam alip fakat ortalıktan haram işliyor alene içkin içki içerse de oturur mutlu işte ve cahil müte İkincisi de diyor cahil olup da çok ibadet yaparsa o da Neden? belimi kırdı diyor. Neden? Şimdi bir adam alim olup haramları da alenen işlerse onu gören bütün insanlar dinden ilimden soğuk. Zaten bunlar alim. Adam bunu yaparsa bu nasıl ilim ya? Bunlar otomik tabi. Bu hocalarda iş yok. Sadece birinin yaptığından bütün hocalara ne olur? E, adı çıkarıp travma. Hocalar çok yer diye mesela çıkartmışlar. Kim bilir bir iki hoca yediyse çıkarttılar onu. Ben gördüğüm hocaların çoğu yediydi. Ama adamın evinde işte ocağına intiraz ediyen bir hoca gittiyse misafir getir sabah, öğlen akşam, getir, getir. E şimdi bazıda böyleler de var. O bir, böyle birkaç tane birbirinden hoca kılığında olabilir ev sahibini zora sokanlar oluyor ya kardeşim sen böyle ne neyme geçeceksin bize kabak fasulye preşeler olmaz biraz kaz örtek pişir herkesin falan böyle bir şeyler de var yani ondan sonra adam da demin bundan soğuyor veyahut da işte yatacak ya bak hoca efendi sütlük rahat işberden yapmaz, e şimdi o kendi çizdemiyor, o taklıyor, o ona diyor falan. E adam da diyor, kardeşim nasıl hocasınız ya, biz sizi misafir edeceğiz şimdi ben bu saatte nereden bulup sütü bursam kahveye bulamam falan. E böyle hareketler bir kişi yapmışsa, bütün hocalar böyle mi midir? Değilir. Ama şimdi, e, insanlara, insanlar not veriyor, not. Birinin yaptığı yanlıştan bütün BÖSSE'yi teceliyor, bizim millet de böyle yapmamak lazım ve cahil yaratır bu neresi bir kenes diyor ki cahil de çok imbat ederse milleti ne yapar cihalete teşvik eder adam der ki ya bu adam hiç ilmi yok bir şey yok ümmi adam kırağı bozuk harfleri yanlış çıkarıyor şudur budur ama sabah kadar gecik ulu evliyalıkta olmuş uçuyor adam ya <gülüyor> bu sefer adam der ki ne ki canlı çıkacak hoca olana kadar hocalarında çoğu evliyada olamıyor ama bu adam cahil ama evliya olmuş işte diyor Hz. Halil Bey, baş edemedim diyor. iki, iki kişiyle baş edemedim. Alim amil olacak. İlmiyle haber edecek ki, yüzümüz affedecek. Cahil de cehalete razı olmayacak. Ne kadar ibadet yapsa da ilim de ibadettir. Hatta ilim, nafile ibadetten üstündür diyecek. Cehalete razı olmayacak. Okuyacak. Cehalet. Öğrenmeyen <tahallem> feza bil cehl uar, me la erza biha illa <himarun> Genç, Geç geç öğren diyor. Okul cehalet ayıptır. İnsanı utandırır rezil eder. Cahiliye ancak uzun kulaklılar razı olur. Mülketler razı. Olur. İnsan cehalete razı olmaması. Şimdi bir yandan sakalım var, sarım var, halen bir fıçı gibi görenler hürmet ediyor. Aa hoca efendi, hoca efendi. Bir de geliyor, bütün talebeler korkuyor. Şimdi bu hoca efendi efendimizi bir iddian ederse hep kaybedeceği falan. Bir de geliyor, esselamun aleyküm diyor. Bütün talebeler oh diyor. Niye? <gülüyor> Esselam'ı yanlış verdi. <gülüyor> Çünkü selamun aleyküm olur. Ama başına harfi tarzı el iklam gelirse sonundaki temin düşer. Esselamu aleyküm. Ama ah, ne diyor? Esselamun aleyküm. Esselamun dedi mi? Zır, zır cahil demektir. Şimdi bu adam bütün tutam sakalı olsa, bütün talebeler korksa, evet bundan hiç zarar gelmez. İşte cehalet adamı rezil eder. Ne gereği var? Ne gereği var? Öğrenmek lazım. Allah'ım kimseyi yapmaz? mazur tutmaz bu işte. Bakın İmam-ı Vahak, Vahak bir müfesirdir. Bahar ne demek? Çok gülen demek. Niye çok gülen demişler? Vallahi <gülüyor> dört sene karnında kalmış. Böyle dişleri çıkmış böyle. Böyle Böyle diyorlar. Onun için bahay adı. Müfessirlerin başlarında gelir. En üst tabaka sahabeden sonraki baş müfessi Tabiindeki tabakada. Yüksek seviye. Man bahay. O buraya mana veriyor. Diyor ki. Hürmüş. Köleymiş yani hani patronmuş işçiymiş, şimdi öyle diyelim hani ben hürriyetim yok hani ben işe bağlıyım sabah erkenden gidiyorum o zaman sabah çalışıyorum böyle yani sen diyelim ki kendini mazur göstermeye uğraşıyorsun yok öyle bir şey, hür olsun köle olsun, kadın olsun erkek olsun gücün yettiği kadar son gücünü kullanarak 100 dereceden bir eksik geçse mesul olur, doksan dokuzla yetinemez Kur'an-ı Kerim ilmi Tefsir ilmi, ayet, hadis ilmi, fıkıh ilmi, özellikle ilmi hal, bu konuda diyor, gücünden bir ufak edemez. Allah onu mazur görmez diyor. Çünkü Kur'an'da Allah buyuruyor, Ne demek Rabbani olun? Kûnû fukaha, kûnû Fıkıhçı olun, alim olun, dininiz hakkında bilgili olun. Tabii ki herkes imam azam olacak hali yok şu anda da fıkıh hocalarımız var. E biz de fıkıh ihtisasında değiliz. Ben biraz tefsirle uğraşıyorum işte hadislerle kadar ama e, fıkıh ihtisasında vaktim yok. Bir şeyler biliyorum ama. Ve lakin devamlı her meselede ne yapıyorum? Fıkıh hocalarımızı alıyorum. Bu mesele nerededir? Bu konuda hüküm nedir? Ya anim ol. Olamadın talebe o ol, Olamadın dinleyici ol. Olamadın cehenneme oturma ol. Ne yapacağım seni be? Ne yapacağım seni? Yani kardeşim hoca olamadın. Talebe de olamadın, e, dinleyici de olamadın. Ancak maç izleyicisi, film dinleyicisi. Bu adamdan Müslüman olmaz. Bu adam iltikatını bilmez. Bu adam neye inanması gerektiğine haber olmaz. Bu adamı gavur etmek çok kolay olur. Bu adamı dinsiz etmek çok kolay olur. En farklı mesele de hemen dinden çıkar. Onun için, Alimlerle oturmak lazım, sohbetlerde bulunmak lazım, efendim ölü kalpleri dirikmek lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aleyküm bi mücaresetil ulema, mutlaka alimlerle oturun, ilim ehlinin sohbetlerini bırakmayın. Ve istiva'il hükema, hikmet sahibi Allah dostlarının, ilmiyle amel edenlerin sözlerine kulak verin. Teala Allah ölmüş toprakları, solmuş sararmış kurumuş toprakları yağmur suyuyla diriltdiği gibi, canlandırdığı gibi cehalet ve bilgisizlik yüzünden ölmüş kalpleri de alimlerin vaazları, velilerin hikmetli sözlerini o kalbe atmakla, o kulaktan kalbe indirmekle yeniden o kalpleri canlandırır. Allah'ın kalplerimizi ihya eylesin. İlimden ayırmasın, ulemadan ayırmasın, evliyadan ayırmasın, hükamadan ayırmasın. Allah'ın bu meclisleri en üstün bilenlerden, her şeyi tercih edenlerden, dinledikleri amel edenlerden eylesin. Amin. Bir mı var? Evet efendim. Evet. Şimdi, bu dersim de budur. Gerçi bu hamur çok su kaldır ama ben ilim meclisinde bulunmak ve alimleri dinlemek, sohbete gelmek hakkında Birkaç sohbet daha çıkacak kadar evvelce konuştum zaten. Biraz da onlara havale edelim konu. E, ilim meclislerinde bulunmak artık. Eski dersler yaptık burada. Neler anlattık ya. Yani? Hatta her hafta bazı bu konudan bir şey söylüyorum. Bir ara bir hadis bir rivayet ilim meclislerinde bulunmak. Allah'ım ayırmasın. Allah'ım ayırmasın. Evet efendim kardeşlerim. Şimdi inşallah yarın e, saat 8 içeri gece plajtaki ders. Ondan sonra cevap oluyor. Fıkıh da konuşuluyor. Helal aram da konuşuluyor. Millet bayağı söyleniyor. Canlı olarak ilk olarak başlayacak. E, yüz kişi kadar da orada sözü düğe alınacak. Yani bin kişilik yer var ama tabii cami değil orası. E, yüz kişi yeter dediler. Ben de yeter dedim. Ondan dolayı zaten bir gün o gelir. Bir gün o gelir. Gelenler de olursa arkadaşlarla görüşürler ve böylece e, dersler devam eder. İnşallah. Allah i̇nsanları haberdar ederiz. Evet. Amin. Subhani Rabbin alim alim alim alhamdülillahirrahmanirrahim. Salatu ala seyyidil muhsalin. Muhammedin ve ala anii ufahbi ecma'in. Allahümme inâne se'elüke al-jannah. Ve ne'ûzumika nâr. Allahümme inâne al Amin. Ve ne'ûzumika nusafatike al-nâr. Amin. Allahümme inâne se'elüke al-jannah. تمام بابي يا Allahümme nasırülmün elgiri kulli adilî ve adilî ma'limnâ alimnâ alim. Nâ gulü elülmün elşeri kulli Allahumma Allahumma Allahumma uzaktan yakından gelen ve uzaktan yakından internetten radyodan dinleyenleri. İman ile, intikar ile ve ihlas ile ve muhabbet ile ve sevgi ile ve saygı ile ve amel etmek niyeciyle dinleyenlerin hepsini hepimiz affeyle mağdur. Amin. Boyunlarınızı cehennemden azalde. Amin. Korkuklarınızdan naile. Amin. Korkuklarımızdan emin eyle. Amin. Evlat ve afadımızı ilimle yetiştirmek nasip et. Amin salihlere ilahe ile ailelerimizi yar alei taatkar. Amin. Bizi ila fitneden muhafaza eyle. Düşman şerrinden muhafaza eyle. Nazarlardan, gözlerden, hasetlerden, fesatlardan, cinlerden, şeytanlardan ve bütün ya Rabbi, gökten, yerden gelecek afatlardan cümlemizi muhafaza eyle. Elimizi, ocağımızı muhafaza eyle. Halımızı, mülkümüzü sana emanet ettik, muhafaza eyle. Amin. Allah'ın dinimizi, imanımızı, en başta emanetimiz senin bize bağışla ya Rabb. Veya sorayım Suriye'deki Müslümanlara yardım eyle. Amin. el Sünnet'e yardım eyle. Amin. Doğu Türkistan'a yardım eyle. Filistin'e yardım eyle, Kaç'a e yardım eyle, Afganistan'a, Pakistan'a yardım eyle. Allah'ın Somali'ye yardım eyle. Çeçenistan'a yardım eyle. Amin. Çeçen kardeşlerimiz Türkiye'de de zor durumdalar, geliyor Rus ajanları öldürüyorlar, ne yaptıkları belli onlara yardım eyle, sen onları burada muhafaza eyle. <gülüyor> ya Rabbel Alemî, Çeçenistan'da da her yerde ehli sünneti Müslümanlar, aziz eyle, <gülüyor> ehli küflü kafirleri ceil ile, hakkıyla <gülüyor> <gülüyor> eyle, fırsat verme ya Rabbel Alemî, hilelerin başlarına mahkûs eyle yallah yani vatanımız İslam vatanlar iç savaştan dış savaştan muhafaza et asker polislerimiz bir kor korunluklar gibi onları Allah Allah. de onları muhafaza et şehitlerimize rahmet eyle Allah Allah. yani şurada birkaç gün içinde kaç kişi öldürdüler ya kaç kişi öldürdüler ne acayip işler yani böyle durmuyorlar ancak sen durdurabilirsin bu siyonizmin bu kafirlerin yaktıkları ateşi sen söndür ya Allah'ım bir an evvel söndür ya Rabbi. Allah. Askerimize, polisimize muvaffakiyetler ifsani, başarlar yani, ifsani, becerikler ifsani. tuzaklardan korunmalarına nasip eyle, Ya Rabbi. O çeçen kardeşlerimizin, o şehitlerimizin çok rahmet eyle kabul et. Nureyle mücahit insanlar bunlar şehit edindiler. Yer askerden, polisten şehit olanlara bu hafta iki hafta içerisinde, son haftalarda hepsinin kabirlerine rahmetler iddial eyle. Tühleri kubur eşhedü ve eşhedü Hediyelere bizi ihsan eyle yahu. Bize de son nefeste kolayca okumak nasip eyle. Aniden ölmekten muhafaza ile, Tevbe nasip eyle. Dönüş nasip eyle. Kulaklarından helallık avlat nasip Emanetleri yerlere teslim nasip eyle. Ya Rabbi bizi öleceğimizden haberdar eyle. Sana tam bir dönüşle üstü zann affını umarak ölmek nasip eyle yahu mübarek cumha getiş, hürmetine Allah'ım takipçilerden bizi muhafaza eyle, takipçilerden muhafaza eyle, kötü kem gözlerine, kötü fikirlerle, kötü niyetlerle, etrafımızda dolaşanları bertaraf eyle halimizi açılan mahkemelerde kay kaybetmelerini nasip eyle sen fırsat verme ya Rabbel alemin ve ya bütün mahkemelerimizde hayırla kazanmamızı nasip eyle, davalarımızı hayırla akıbetini hayır eyle, hepimizin her işimizi ya Rabbel alemin İslam'a, Kur'an'a uygun eyle, Amin. ahiretlerimizi enişte güzel eyle, Amin. dünyanın, Rus faydından, ahiretin azabından muhafaza ile, benden kalpten, yeterinden, hüzünden muhafaza ile bizdeki sıkıntıları ferah et dileği. dualarımız kabul et borçak borçtan kapılmaktan muhafaza eyle. zalimlerin, düşmanların, canavar zorbaların katına uğramamaktan muhafaza eyle. dinimize, dünyamıza, malımıza, ailemize afiyetler ihsan eyle. bize günahsızlık nasibiyle. Ya Rab günlerimizi, saatlerimizi mümkün mertebe günahlardan uzak geçirmeyi nasip eyle. Ya Rab velâlemin ve hayrun nâsirin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Allahumma salli ve sellem sevabları ala seyyidina Muhammedin Nebiyil Ummi el Habibil Aliil Kadri el Habibina el ala alihi ve sahbi Allahu salatu ve kabulü hayrın maratın husulü As-salatu selamu aleykü ya Resulullah, as-salatu selamu aleykü ya Habibullah, as-salatu selamu aleykü ya Seyyidele Örnihü'l-i Akhidim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e selam gönderiyor musunuz? <gülüyor> Aldı kabul ettik, Allah'ın ulaştırmayı nasip eylesin. Ah Amin. Şu mübarek gece ömredine makbul ömreler nasip eylesin. Ah müstecem de müstecem dualar nasip eylesin. Ah Hepinizi aklımıza getirmeyi nasip ah eylesin. Amin. Faydalı dualar nasip eylesin. Habibine sallallahu aleyhi ve sellem kabul olacak cevap bulacak selamlar gö göndermeyi nasip eylesin. Amin. Selam verebilmeyi nasip eylesin. Amin. Huzurunda, huzur üzere rabıta üzere duracak imkanlar nasip Amin. eylesin. Hayırla dönüp sohbete kavuşmak nasip eylesin. Amin. Amin. Amin. Efendim kardeşlerim, bu Arifan dergisinde ilimler dolu. Ben size tek tek vakit bulup diyemiyorum. Hakikaten zor da konuşuyorum. Dilim dişim kesiyor dilimin altı bütün yara biraz da zor konuştum ama ne yapalım mecbur vazifemizdir öğreteceğiz öğreneceğiz natbani olacağız asla söker dün mesela televizyonda konuşuyoruz millete bir şey anlatalım İndim şekere baktım 379 yani televizyondan çıktım saatin kaçında şekerim 400 ama ben millete bir şeyler anlatmaya çalışıyorum bir konuş aldığımız yok yani dolayısıyla burada sohbet yapıyorum dilimin altı kesiyor işim zor konuşuyorum ama Vazifemiz var. Siz de vazifelisiniz. Yani sade değil, <gülüyor> Rabbane olun. Allah adamı olun. Bu dile hizmet edin. İnsanlarımı davet edin. Milleti getirin. Efendim, okuyun, okun, öğretin. Bir şeyler yapın. Onun için gevşeklikleri bırakın. 54 farz. O kitabı dağıtın. İntikad kitabını dağıtın. Allah için gergin yayın. Hizmetler yapın. Bütün dünya ve kapılarınız açılsın inşallah. <gülüyor> Amin. Sübhane Rabbite Rabbil İzzeti Allah'a sefettim. Mesela aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. ve Müslümanlar asker polis Çeçen kardeşlerimizin şehitleri için.